94.9 Açık Radyo Açık Yeşil başladı. Bendiniz Söver Madra. Büyük Şahin. Evet, biraz böyle ani bir giriş yapmış olduk. Evet, bugünkü Açık Yeşil'de e, bir konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programın başında ve konumuz da Manisa Çaldığında'daki nikel madeni. Konuğumuz Ege Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Karababa. Hocam günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. İyi programlar. <gülüyor> Teşekkürler. Böyle birazcık hızlı heyecanlı bir giriş yapmak zorunda kaldık. Hı -hı. Ee, bir önce şeyden başlayalım. Ee, herkes e, çok iyi bilmeyebilir bütün dinleyicilerimiz ee, neresidir çaldığı? E, çaldığı Manisa Turgutlu ilçesinde e, yaklaşık çevresinde e, yakın erimli e, etki alanı bu. E, bu... İçine giren 3 tane köyün ortasında e, ormanlık e, bir alan e, yaklaşık maden çalış şey işlemleri sırasında yaklaşık 3 milyon ağacın e, orman yani çam ağacının kesileceği e, öngörülen ovaya hakim yamaçlarda yer alan bir maden alanından bahsediyoruz. E, nikel madeni olarak. Peki bu olarak. maden e, açılmış değil değil mi? Şu an e, ilk deneme üretimini yaptı. Ama gerçek e, nikel üretimine henüz başlamadı. Yalnızca bu öngörülen e, asitliçi, sülfürik asitliçi işlemini e, ön testini yaptılar. E, madenin toprak cevher özelliklerine uygunluğunu e, sınadılar He. ve şu an bekliyorlar. Peki e, şu anki en son durum izin aldıkları yönündeydi en son evet, haber. Evet, tabii ki şu an önlerinde e, ekonomik sıkıntıları dışında ciddi bir... Hükümet veya yasalar önünde bir engeller yok. Yasalar önünde bir engelleri yok diyorum. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şu an şey devam ediyor tabii ki. Yasal süreç devam ediyor. Madenin engellenmesine yönelik açılmış davalar var. Davalar sürüyor. Ama biliyorsunuz bizde Türkiye'de davalar sürmesine karşın madenlerin işlemesine dair hükümetin ciddi bir şey var, yol açış süreci var. O nedenle önlerinde bu anlamda bir engelleri yok. Evet. Peki biraz şeyden bahsedebilir miyiz? Bu geçen Macaristan'daki olay nedeniyle hı hı. geçen haftalardaki açık yeşillerde alüminyum üretimini de birazcık konuşmuştuk, öğrenmiştik. Evet, evet. Bu nikel üretiminde de anladığım, anladığımız kadarıyla bir açık hava metalürji tesisi durumu ee, var değil mi? Evet. E, nasıl üretiyorlar? Defa, hı, dünyada ilk defa Türkiye'de e, e, nikel üretiminde, Çal Dağı'nda yığınliçi, sülfürik asit uygulanacak, yığın liçi süreci kullanılacak. Dünyada başka hiçbir tane örneği yok. E, diğer yerlerde nasıl yapılıyormuş? Diğer yerlerde fabrikasyon yöntemi, e, yani nikelin elde edilmesi için farklı teknolojiler kullanılıyor. Ama e, ç, e, Çal Dağı'nda e, Açıkta e, yaklaşık e, dörder metrelik katmanlar halinde ve e, yaklaşık bir kilometreye yakın e, yığınlar üzerine e, döşenmiş borulardan sülfürik asit sistemesi yapılarak e, sülfürik asitin toprak cevher içindeki nikeli ayırması ve toplanacak o sıvılaşmış kitle içinde e, sülfürik asitin içinde bulunan nikelin daha sonra e, karışımdan ayrıştırılarak Kalan atıkların ki bu atıklar içinde ciddi boyutlarda ağır metaller olacak, farklı ağır metaller olacak, onların da bir atık baraj gölünde depolanması. Şimdi demin bahsettiğiniz yine o, baraj gölü evet evet yani. yıkılan Macaristan'da yıkılan baraj gölü de benzer bir şekilde. Buradakinin biraz daha sıkıntılı bir tablosu var. Nikelin elde edileceği alan ormanlık alan içinde ve eğimli bir yamaç. Bu hem e, maden cevheri çıkarılırken hem de yığın içi işlemleri için kurgulanan alanlarda e, ben uzmanı değilim ama top, katıla, toplantılara katıldığımız sürece dair toplantılara katıldığımız e, konuşmalarda e, konunun uzmanları yörede ciddi bir heyelan riskinin de bu anlamda var olduğunu ifade ettiler. Hani bu demektir ki bu hem e, madenin çıkarılma süreçlerinde hem de atıkların depolanması süreçlerinde yörede ciddi risklerin e, varlığını e, işaret ediyor. Tabii bu da e, Türkiye'de e, henüz böyle bir atık baraj göl yıkımı yaşanmadı ama olması için bir davetiin var olduğunu gösteriyor. Ee, burada e, şeyde siyanürlü altın ayrıştırma ile bir benzerlik var mı şeyde e, işlemde? Yani. Elde edilecek şeyi, cevherde, cevherden elde edecek e, eleman orada altın, burada nikel. E, ama işlem aynı. E, altın elde edilmesinde e, e, sodyum siyanür kullanılırken burada bildiğimiz süfrik asit kullanılacak. Hem de az buzda değil 16 milyon ton. Evet, Hatta 15 yıl boyunca galiba evet, değil mi? 15 yıl sürecinde Zaten madenin öngörülen Cevher kapasitesi 15 yıllık Bir işletmeyi öngörüyor Bu işletme sürecinde 15-150 milyon ton Pasa çıkarılması düşünülüyor Yani içinden cevher Elde edilemeyecek toprak kitleleri Buna dair de Şöyle bir ironik değerlendirme var Onu paylaşmak isterim Hazır yeri gelmişken <gülüyor> Bu pasaları 1 metre yüksekliğinde 3.25 metre genişliğinde bir yol haline getirirsek e, ekvator et çizgisi üzerinden dünyayı çevreleme olasılığı var diyor e, uzmanların yaptıkları hesaplar. Artı sülfürik asit içinde 20 tonluk 800 bin kamyon veya tanker ...asit liç'i için... ...800 bin asit. kamyon evet, gelip gidecek evet, yani. Evet, evet. Yani bu kadar asiti... ...başka yerden taşımaları da olası olmadığı için... yöreye bir de sülfrik asit... ...fabrikası kurulacak. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle şeyler var. Peki ee, bu... ...ben bir şey sorabilir miyim Ali Osman Lütfen. Bey? Şimdi bu... ...yığın liçi deniyor değil mi sizde? Yığın işte, liçi, evet. Bu siyanürün kullanıldığı... ...bunun dışında... Başka yöntemler de var dediniz. Niye Türkiye'de ilk defa bu, bu yöntem açık madencilik? Sülfrik asit kullanılıyor. Sülfrik asit kullanılıyor. Bu sebebi nedir? Ekonomik bu? nedenler. E, madenin eldesinin çok ucuza getirilmesi. E, burada hani e, ne bir fabrikasyon yöntemi ne bir şey. Yalnızca e, dediğim gibi içinde nikel cevheri bulunan toprak kitlelerini e, şeye, doğaya yayıyorsunuz. Toprağın üzerine belli bir işlem sonrasında. Ee, ...ve üzerine boruları döşüyorsunuz... sülfürik asiti yavaş yavaş... ...bu borulardan kitlenin üzerine akıtıyorsunuz... sülfürik asit kitlenin içinden geçerken... ...yani nikel bulunan cevherin içinden geçerken... ...nikeli ve ağır metalleri çözündürüyor... ...alıyor... ...ve o ki sıvı kitlenin içinden de... ...nikeli geri kazanıyorsunuz... ...bu çok ucuza gelen bir yöntem... Ee, ...şirketin çok kar etmek... E, ...arzusu nedeniyle de... ...burada bu yöntemi uygulamasına... ...yeşil ışık yaktı hükümet... Hangi şirket efendim bu... E, bu e, tam adını şu an deneyebilirim Sardes, yani Sardes diyor ama... e, ha, Sardes evet, evet evet bu bir şey e, çok uluslu şirket e, içinde e, bir miktar küçük de olsa Türk iştiraki de var ama hani bu Türkiye'deki prosedüre uydurmak için yapılmış bir şey ama orijini e, çok uluslu bir nikel şirketi bu şey içinde e, kapalı sistem kurmak içinde firmanın ekstradan e, 5-6 milyar hatta 7 milyar dolarlık bir yatırım yapması i̇şte yatırımı gerekiyormuş. Yatırımı pahalı. O, e, maliyet çok yüksek. Yani maliyeti onlara göre. Onların hesabına göre. E, o yüzden e, sülfür asit içini kullanıyorlar. Hani Türkiye'de e, şey alışılmış bir şey bu artık. Altında zaten bunun zeminini hazırladılar. Hükümette e, bunlara yandaş çıkınca e, alınan tüm yasal kararların da yani mahkeme kararların da uygulanmasına dair Türkiye'de ciddi sorunların yaşandığını görünce oh ne güzel biz gelelim. Bu basit yöntemi uygulayalım etraf kirlenecekmiş doğa yok olacakmış tarımsal üretim insan sağlığı e, riske girecekmiş onların hiç derdi değil en ucuz yöntemle e, en az maliyette nikeli alıp gidecekler. Ali Osman Bey, peki şeyi de sorabilir miyim? Yani şimdi bir çok sayıda ağaç kesilmesiyle başlanacak. Ondan sonra evet, da bütün evet. bu şeylerin yani kaç ağaç dediniz? Yani Yaklaşık on... 3 milyon gibi bir ifade var. Evet. Hani şey muhtelif farklı kaynaklara göre kesilecek ağaç miktarı değişiyor ama öngörülen miktar 2,5-3 milyon arasında denebiliyor. Evet, muazzam tabi bu ıı, ayrıca da yer altı sularına karışacak çevreyi tamamen ekolojik tabii, sistemi tabii, ta tamamen tabii. tahrip edecek. Yani oradaki bir... ekosistemi yok ediyorsunuz. Evet. Çünkü o örtüyü kaldırdığınız zaman orada var olan ekosistem yok olacak. Ee, bunun üzerine hani döngülerin bozulması bir tarafa onu bir yere koyun. E, sülfik asit kullanacaksınız. Bu sülfik asit buharlaşacak. Ee, bir sülfrik asit sisinin o bölgede oluşması bekleniyor. Sis evet, kükürt evet. dioksid de değil yani. Efendim. Kükürt hayır, de hayır. değil. Sülfrik asit sisi. Sülfrik asit. Ee, ve bu ova yayılacak ee, şey a, Turgutlu e, çaldığı bölgesindeki ova dünya çapında biliyorsunuz çok verimli bir tek ve ünlü bir ova. Ve bu ne yetiştiriyor? E, ağırlıklı olarak üzüm üretiliyor. Tabii birçok ürün üretiliyor da. Hani çok yoğun olarak miktar olarak e, üzüm üretiliyor ve bildiğiniz gibi bu Sultaniye üzümüyle meşhur bir bölge e, dünyaya sattığımız o kuru e, üzüm Sultaniye üzümün kaynağı da ağırlıklı olarak Turgutlu. Yani rakının e, ham maddesi yani. değil mi? Bu? <gülüyor> evet. Hatta isterseniz şöyle bir elimde rakamlar da var. Onu söyleyeyim lütfen. Size. E, şeylerin şirketin çet raporundan 15 yılda. E, ülkeye verecekleri para hani vergiler vesaire vesaire 163 milyon dolar e, bunun karşılığında e, ovadaki bu şeydeki e, ekosistemin bozulması e, asit e, yağışı vesaire gibi nedenlerle oluşacak e, tahribatın sonucunda kaybımız e, yılda pardon 15 yılda 5.1 milyar dolar. E, yılda 1 milyon dolarlık e, bir e, getirisi olacağı hesaplanıyor yani. Yani 15 163 Yıld milyonu e, 15 yılda 16 milyon dolar. Yani 10 milyon milyon dolar gibi yıllık bir girdisi var. Evet, on, e, onun karşılığında 15 yılda 5.1 milyar dolar. Tabii bu e, 15 yıllık bir kayıp ama kayıp aslında çok daha kalıcı uzun yerimli, bir kayıp. Tabii aslında. ki çünkü oradaki bütün doğayı yok ettiğiniz, yıktığınız için e, orada artık geri dönüşümsüz bir süreç yaşanmış oluyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi arada e, bu o süreçler hani olumsuzluğu tetikledikten sonra bir toprak kirlenecek. iki yer altı su kaynakları kirlenecek. Artı başka bir şey daha var. Yapılan hesaplar e, nikel madeni üretimi sürecinde e, bölgedeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tamamen tüketmeye yönelik hani şeyden, gedikten su alacaklar, yetmiyor. Yeraltından çok ciddi boyutlarda su çekecekler ve oradaki bütün yeraltı yapısını bozacaklar ve onun yerine e, bu madenden kaynaklanan ağır metaller ciddi biçimde e, suya, toprağa karışacak, besin döngülerine girecek. O nedenle yöredeki bütün tiksel üretim kirlenecek. E, bunları hesaba kattığınız zaman, hani bu... 163 milyon gelir, 5.1 milyar dolar kayıp. Sonuçta o kadar büyük miktarlara varıyor ki inanılır gibi değil. Şeyde bu ağır metallerin serbestleşmesi sürecinde doğaya karışacak olan yoğun olarak demir, krom, alüminyum, kobalt, arsenik, nikel, platin gibi metaller ki bunların sağlık etkilerine şöyle bir göz attığınız zaman da basit. Kan hastalıklarından tutun da yani anemi ve benzeri süreçlerden tutun da yoğun kanserlere kadar giden çok geniş bir e, sağlık sorunu perspektifi var. Oradaki ee, hayvan ve bitki örtüsünü de hiç tabii, hesaba tabii, tabii, katmıyoruz. Tabii, tabii. Orada var olan hayvancılık çökecek. E, burada bir de şey tabi e, bu son dönemlerde biliyorsunuz Türkiye'de e, İzmir odaklı bir arsenik sorunu tartışması evet. vardı. E, burada da aynı sorun yaşanacak arseniye bağlı ciddi bir yeraltı su kaynaklarında hani diğer ağır metallerle beraber kirlenme olacak ve o yüzden de hani yörede sağlık risklerinin e, çok yüksek olması bekleniyor. Peki be hükümet neden bunu e, ısrarlı bu şekilde geçirmek için? <gülüyor> e, bu biraz farklı yanıtları olabilecek bir soru tabii ki e, en başta e, bu altın madenciliği sürecinde başlayan ee, özel sektörün e, yani dış kaynaklı e, paranın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki yatırımın artırılması gibi bir takım şeyleri var, hükümet projeleri var. Ama söylediğiniz bir şey getirmiyor zaten, hayır, 163 milyon. Evet ama bu şey de bizim bildiğimiz e, veya da süreçte ilgilenenlerin bildiği ama hükümet bunu böyle söylemiyor. Hani 5 milyar kaybedeceğiz ama 163 milyon kazanacağız demiyor. Onun söylediği işte yeraltı kaynaklarımız çıkarılacak. Türkiye bundan büyük gelir elde edecek. Ee, Bir de 5 milyar kaybedeceğiz de demiyordur herhalde. Demiyor tabii işte onu mesela <gülüyor> söylediğim o. Yani gelir gider şeyini, <gülüyor> değerlerini karşılaştırırsa zaten olayın ne olduğu ortaya çıkacak. Onu yapmıyorlar. Doğrudan Türk, bu 163 milyonu da telaffuz etmiyorlar. Evet, peki bu 15 yıl civarında sürüp bitecek, öyle mi? E, yani, kere, evet. cevheri, Aynı ha? şey gibi işte, Bergama gibi değil mi? Bergama'nın da 8-10 yıllık bir Hı. rezerve vardı zaten. Ama Hı. işte Bergama hala de devam ediyor, neden? E, dışarıdan i̇şte, taşıyorlar ha, çünkü, evet. Havran'dan getiriyorlar, tabii. artı Kozağı kazmaya başladılar, e, engellenemezse Kozak'tan gelecek... Arkasında ida var. Evet. Eğer ulaşabilirlerse idadan gelecek vesaire. Bu yani... şeyin sülfürik asit kullanılan maden örneği olarak e, bu meşhur Kıbrıs'taki lefke madeni veriliyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> aslında bu lefkenin görüntülerini falan bir yayınlamak lazım. Yani herhalde çaldan neye benzeyeceğinin görüntüsü ben gittim, o değil mi? Ben gördüm. Lefkeyi yerinde gördüm. Ee, yani şey atom bombası atılmış gibi düşünün. Evet. Gerçekten. Benim saydığım yanlış aklımda kalmadıysa altı tane atık baraj gölü var. Atık baraj gölleri yıkılmış. Buraya da altı tane yapılacakmış zaten galiba. He, e, yıkılmış ve e, yağmurlarda bütün o atıklar e, suyla beraber, yağmur ile beraber denize karışıyor. Ve sahilden bir buçuk kilometre açığa kadar bütün deniz gibi atıklarla e, örtülmüş. Araştırmalar bunu söylüyor. Yani zaten şimdi bu Çal Dağı'ndaki madeni diyelim ki bu firma 15 sene işletti. Evet. 15 sene sonra nikel bitti. Bunlar Hı -hı. da işte topladılar gittiler. Evet. O, o 6 tane veya 5-6 tane baraj daha yapılacak buraya. Yok 6'ymış evet. Ee, 6 tane baraj tamamen dolacak. Evet. Herhalde bunları boşaltıp gitmeyecekler. Hayır hayır. Bunları bırakıp gidecekler. Ee, ve... Rehabilite gidecekler. <gülüyor> Nasıl rehabilite <gülüyor> Çok edecekler? Çok komik ]miş? bir cümle bana göre de. Şimdi ee, ben şunu sorguluyorum. Rehabilitasyon deyince bir geri dönüş söz konusudur. Ee, böyle bir maden işletme, işletilikten sonra bir atık baraj göllerini nasıl rehabilite edeceksiniz? Bu atıkları zararsız hale getirmiyorsunuz. Yalnızca depoluyorsunuz. O atıklar baraj gölü yıkılır. E, doğaya salınabilir. Artı o bile olmasa zeminden sızmanın olmaması imkansız. Evet, tabii. Yani <gülüyor> atık baraj karıştır. gölü yer altına, toprağa, suya Oradaki ağır metalleri az önce saydığım onca ağır metali karışacak e, karıştıracak kesin. tabii ki o kaçınılmaz bir şey ve bu e, eğer e, şeylerin çevre mühendislerin söyledikleriyle ilgili bir sorun yoksa e, altın madenciliğinde en az bir yüzyıl yıl bu atıklar sürekli şeye e, yeraltına karışacak. Ee, ve Pasa Dağları orada kalacak onların etkileri devam edecek diyorlardı. Burada evet. da öyle. Yamaç felaketi de ayrı tabii, eğer tabii, öyle tabii, bir şey tabii. olursa evet. yani. Evet. Pasa dağların üzeri şeyle o e, atık barajları vesaire herhalde onları da dahil ediyorlar. Bir de yamaçlara yapıyorlarmış tabii zaten tabii. 45 Onların üzerini evet. oradan çıkarılan topraklarla örtecekler. Rehabilitasyon dedikleri de bu. Onun dışında bir şey yok. Peki son olarak e, hocam şeyi sorabilir miyiz? Halkın durumu nedir orada? Yani, e, yani Turgutlu durumu. halkı bu konuda Aa. ne yapıyor, ne diyor? Yani e, valla, direniş odakları hmm, var mı? Benim de içinde bulunduğum e, birkaç senedir bilgilendirme, raporlandırma, dava açma, e, artı e, şeyler, demokratik e, şeyler e, tepki gösterme... Hani sivil direniş hareketlerini örgütleme anlamında ciddi bir hareketlilik var. E, kahve konuşmalarına katıldım ben son e, işte yaklaşık 2-3 hafta önce Turgutlu'da e, Salihli Ticaret Odası'nda gittik konuşma yaptık. Yörede herkes tepkili. Çünkü onların esas e, şeyi e, kazanç alanı tarım. Ve dediğim gibi buradan da ciddi bir girdi söz konusu. E, bu ...hani gelir kayıplarını bir tarafa koyun... ...o bölgede ciddi bir işsizliği doğuracak. O hiç hesaplanmıyor. Yani hmm. bir de onu üzerine koyarsanız... ...hani doğanın yıkımı... ...tarımsal üretimin kaybı... ...işsizlik... ...bu işsizlik sonucunda genç insanların bir bölümü orada iş bulamayınca ne yapacak? Göç edecekler. Yani ciddi toplumsal bir sıkıntı da yaşanacak orada. Hani toplumsal bir felaket diyemiyorum... Çünkü onun boyutlarını hesaplamadan e, söylemek biraz zor. Ama ciddi bir toplumsal sıkıntı yaşanacağını söylemek anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Ve ona yönelik bu yüzden de ciddi tepkiler var bölgede. İnsanlar örgütlü, örgütleniyorlar. Hani bu örgütle yeni yeni katılımların da sağlanması için ciddi bir e, çalışma var bölgede. Evet. Yaptırmayabilirler yani. E, aslında tabii şöyle. E, burada en önemli şey... E, hükümetin hukuksuzluğun e, belli hani bu önceki deneyimlerden bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz alınmış mahkeme kararları anayasa kar şeylerine kurallarına aykırı biçimde işletilmiyor arkasından dolanıyor başka şeyler yapılıyor burada da aynı şeyleri yapacaklar süreçte değişen bir şey olmayacak Bu nedenle e, toplumsal direniş ne kadar yüksek e, karşı duran sayısı ne kadar çok olursa bu e, yaptırımların uygulanması anlamında Tabii ki hükümetin üzerinde ciddi bir baskı ve e, bu anlamda bir değişim süreci yaşanabilir. Peki, çok teşekkür Yurt ediyoruz. Rica ederim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Ali Osman Karababa e, size de kolay gelsin diyoruz. Evet, e, Manisa çaldığındaki Nikel Madeni e, ile ilgili olası felaketleri konuştuk. Macaristan'da da baya benzer, Macaristan'da yaşananlarla baya benzer durumların olabileceği gibi bir uyarıda da bulunmuş oldu Osman Karababa şimdi bir müzik arası verip devam edeceğiz Regina Spektor'dan gelecek The Sword and the Pen Don't let me out of this kiss Don't let me say what I say The things that scare us today What if they happen someday Don't let me out of your arms for now What if the sword kills the man? What if the god kills the man And if he does it with love And it's dance from above And dance from above I'm so Regina Spektro'dan dinledik. The Sword and the Pen açık yeşil devam ediyor. Evet biraz önce Manisa Çal Dağı'ndaki durumla nikel madenindeki üretiminde yapı yapılacak olursa işte siyanürle için, yığın için sistemiyle bütün ekosistemin tarumar olacağını ve bir daha geri dönülmesinin imkansız olan bir süreci kesilen ağaçları milyonlarca ağacı ve toprak altına, yer altına sızacak bütün ağır metalleriyle dolu suyun da yok oluşuyla ilgili karanlık bir şey tablo. Yani 800 bin kamyondan bahsedildi gelip gidecek olan oraya siyanür taşıyan bütün o atık havuzları ve vesaireyle. Tam bir gerçekten korku filmi, science fiction senaryosu gibiydi. Bilim kurgu aynı şeyi bekleyen gene yakın yörelerden işte bütün bu Kozak yaylasından demin adı da geçti Ali Osman Karababa'nın da söylediği gibi Ayvalık'ta zeytin hasatı vardı bu hafta sonunda. Orada da ana konulardan biri zeytin altından değerlidir diye konuşmacılar da önemli bu konuya eğilen konuşmalar da yaptılar. Belki önümüzdeki hafta onlardan biriyle de Ali Ekber Yıldırım'la da bir konuşma fırsatımız olabilir. Dünya Gazetesi'nin tarım yazarıyla. Tam da bu konuları aynen orada da altın madenciliği için. İşte Manisa'da da aynı şey kuru üzüm için geçerli herhalde. Evet aynen öyle orada da zeytinle ilgili bütün bu Madra ve yani zeytin olmayacağını üretim olmayacağını ve hayatında orada, o oradaki bölgede yaşayan insanlar için bir hayat hakkı hayat olmasının artık imkansız olduğunu söyleyen önemli konuşma ve raporlar vardı. Orada da altın madenlerinin bir niyetleri var çok. Bu meclisten direktten dönülmüş olduğu belirtildi son anda. Evet, o maden yasası geçer yok zeytin yasasında ya da maden yasasında galiba evet. son dakikada zeytinlikleri işin içine dahil etmemişlerdi ama e, tabi her, her an, an eli kulağında an dendi zaten bu onunla ilgili biraz daha konuşma yapabiliriz. Bu Çok... arada bir tane güzel haberimiz var. E, bu sanırım dün e, netleşen bir şey. E, yıllardır e, Türkiye'nin en önemli e, çevre ve ekoloji mücadelelerinden bir tanesi olan e, Munzur vadisindeki Barajlarla ilgili çok iyi bir mahkeme kararı geldi. Munzur Vadisi içerisinde yapılmak istenen Konaktepe 1 ve 2 HES'ler hakkında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Danıştay 13. Dairesi avukat Barış Yıldırım tarafından gerekli izinler alınmadığı, Munzur Vadisi uzun devreli gelişme planı onaylanmadığı gerekçesiyle e açılan e, yürütmenin durdurulması davasını oy birliğiyle e, kabul ederek her iki baraj için durdurma kararı vermiş e, ve bunu da işte e, Tunceli merkezde bir grup belediye başkanlığı Edibe Şahin'in de aralarında bulunduğu bir grup e, tarafından yapılan basın açıklamasıyla e, galiba dün açıklanmış oldu. Bu çok önemli, ee, çok bir önemli bir haber. Konaktepe 1 ve 2 zaten vadinin ortasındaki en büyük iki baraj. Yani orada toplam 8 baraj projesi var. İki tanesi yapıldı. Ee, ama en büyük iki barajın durdurulmuş olması en e, yukarıdaki, Ovacık tarafındaki son derece önemli bir gelişme gerçekten. Bu da yıllardır Munzur Vadisi'ni korumak için e, mücadele verenleri kutlamak gerekiyor herhalde. Bu e, toplumsal mücadelenin bir sonucu bu. Yani Böyle bir mahkeme kararının çıkması herhalde gökten zembille düşmedi bu mücadelenin bir sonucu. Hiç şüphesiz yani işte net olarak bildiğimiz bir şey varsa hakkı verilmez alınır. Yani, yani bu şeyde darısı Çal başına ve aynı zamanda da Ayvalık'ta Kozak Madra. ...dağ çevresindeki zeytincilerle ilgili söylenebilir. Bir de tabii gene iyi bir haber de e, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun... E, İkizdere. İkizdere'deki evet Rize'nin İkizdere Vadisi'ndeki hidroelektrik santrali HES yapılmasını engelleyen bir karar var. Yargıya taşıyacakmış çevre ve orman bakanlığı. Çevreyi korumak Ay. değil... Şeyi korumak istiyor. Oh. Çevreyi korumak için alınan bir kararı protesto eden dünyanın herhalde sayılı çevre bakanlarından biri olsa gerek. Ee... Evet bir önümüzü kesmek isteyenler var. Ben buna şaşıyorum. Bu bizim temiz kaynağımız ucuz ve yenilebilir bir kaynak. Kesinlikle cinnettir demiş hidroelektrik santrallerine karşı çıkmanın. Evet hidroelektrik santrallere karşı çıkanlar nükleere karşı çıkanlar e, hepimiz cinnet geçiriyoruz zaten. Bu yüzden de bir son haber olarak da isterseniz onu verelim. Gelecek hafta herhalde gelişmeleri mahkeme salonundan da anlatırız. Yarın sabah Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmamız var. 6 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tören kapısı önünde 170 bin imzayı teslim etmeye gitmiştik. Greenpeace Yeşiller Partisi, Küresel Eylem Grubu. ...Sinop Çevre Platformu ve Mersin Nükleer Karşı platformdan bir grup olarak bu 58 kişi gözaltına alınmıştık o zaman. Ve bu 58 kişi hakkında şu anda biliyorsunuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri yine, yine. kanununa muhalefetten 6 ay ile 3 yıl arasında hapis sistemiyle dava açılmış durumda. Yarın sabahta bunun ilk duruşması var Ankara'da. Bir destek de herhalde mahkeme önünde olacak. Bu davanın e, açılması da çok sık rastlanan bir şey değil galiba. Bir evet. gözdağı olması ihtimal Yani sizin gibi davranan aktivistlere de bundan sonra biraz daha dikkatli tırnak içinde düşünmeleri, dikkatli olmaları yolunda bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Bunun. İşte bu gözdağının boyutlarını yarın <gülüyor> e, göreceğiz. Umarım... E, Tutup da demokratik bir hakkın halkın bilgilendirilmesi hakkının kullanılmasından başka hiçbir şey olmayan 170 bin tane imzayı teslim etme ve aslında insanların nüklere karşı olduğunu meclise duyurma talebinden başka bir şey olmayan bu eylemi suç olarak görmezler. Görürlerse o zaman Türkiye'nin genel olarak demokratik gidişatında da bir soru işareti oluşturacağını en hafif deyimle herhalde söyleyebiliriz. Evet, yarından sonra bununla ilgili haberleri zaten Açık Radyo'dan da iletmeye devam ederiz. Evet, destekçilerimiz Kerime Sarı ve Sema Alpsar'a da teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.